Size size, tarihten bazı şeyler anlatayım. İşitmediniz şimdi yerler. Ben kitapçı olmak münasebetiyle her kitaplardan bir kelime öğrenirim. Geldi padişaha münacat etti. Kristokorum. Evet. Bir yeni dünya vardı dedi padişaha. Bana gemi verirsen, asker verirsen o yeni dünyayı dedi. Ben keşfederim, size veririm dedi. Padişah dedi ki, ben de tek hoşuma iş yapamam. Hani diyorlar ya keserdim içeride, yalandır öyle şeyler. şey İslam metbaa verirmiş adam kesemez padişah. Mahkeme var, kanun var. Sorayım dedi, Ülema'ya dedi, ne diyecekler ona göre verelim diye isterlerse, müsaade ederlerse. Ülema'yı topladı dedi, böyle bir yeni dünya varmış, bu adam da oraya gidecekmiş, oraya zapt edecek, bize verecekmiş. Efendim dersiniz verelim mi? Ülema'yı benem hazaratı bizim. Aman dediler, padişahım kıyamet yaklaştı, ne yapalım yeni dünyayı dediler. Aynen böyle kitapta. sultanı, efendim. Yeni dünyayı ne yapalım dediler, kıyamet yaklaştı dediler, Nerede? kıyamet kupacak. Onun için lüzum yok dediler maalesef verilmedi. Buradan da Christophe gitti şeye, İspanya kralcısına. Dedi ki seni dinleyeceğim dedi. Sana bir dünyaya da geleceğim dedi. Kadın verdi gitti, zaptı. Şimdi kitapta diyor ki o yazan zatı muhterem kitapta, Amerikalıların Hristiyan kalması, kafir kalmasının sebebi bu devirin dilemasıdır diyor. Yarı gömü kıyamette cenabı Hak onları mesul edecek diyor. Kitabı yazan zaten.